3. Kürt sorununun çözümünde halk savunma birliklerinin HPG rolü önemini korumaktadır. Parti ve kongre örgütünden ayrı bir örgütlenme olarak demokratik mücadeledeki yeri parti ve kongre ile ilişkisi, savaş tarzı aydınlatılması gereken hususlardır. 15 Ağustos atılımındaki savaş anlayışının ezbere dayandığı bilinmektedir. Ulusal sorunlar ancak savaşla çözülür. O halde savaş sonsuzca övülmelidir. Savaş tanrısına sığınılmalıdır. En yüce bir ilke olarak benimsenip gerekleri yapılmalıdır. Çünkü sosyalizmde böyle yazılıdır. Açık ki bu yaklaşım dogmatikti. Somut tarihi ve toplumsal şartları değerlendirmekten uzaktı. Ancak ilkesel düzeyde bir yaklaşım getiriyordu. Savaş teorisi Marksizm'de de çözümlenmemişti. Fransız Burjuva feodal tarih yazarlarından ödünç alınmıştı. Engels'in sınırlı çalışmaları, ...açıklayıcı olmaktan uzaktı. Genelde şiddet teorisinin... ...iktidar ve toplumsal düzenlemedeki rolü... ...irdelenmemişti. Ulusal savaşlar, egemen sömürücü güçler... ...ağırlıklı olarak Burjiva toplumunda... ...yer bulduğu halde... ...sanki ayrı sosyalist bir kategoriymiş... ...gibi değerlendirildi. Sosyalist sen ulusal savaşını vereceksin. Savaş ile ilgili çözümlememizi... ...ilgili bölümde yaptığımız için... ...tekrarlamayacağız. Sadece savaşın, zorun... Devleti ve iktidarı belirlediğine, her toplumsal düzenin altında bir savaşın yattığına, savaşı çözümlemeden iktidarı ve toplumu, hatta ekonomiyi tam çözümleyemeyeceğimize ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Bu yaklaşımla savaşı tam bir kötülük olarak gördüğümüz söylenmiyor. Savaşın, şiddetin toplumsallık içindeki yeri irdeleniyor. Savaşta neyin ne kadar kazanılabileceği veya kaybedilebileceği anlatılmak isteniyor. Kısaca sosyolojik bir tahlili yapılıyor 15 Ağustos atılımının gerekli ama uygulamasının yanlışlık ve yetersizliklerle dolu olduğu hep söylendi Büyük kahramanlıkları kadar büyük alçaklıkları da yaşadığı Kazanımları kadar kayıpları da olan bu savaşım döneminin eleştiri ve öz eleştirileri yoğunca yapıldı Ardında bıraktığı büyük mirasın devamı olarak HPG şüphesiz eski tarzı olduğu gibi sürdürecek durumda değildir ...ama işlevsiz, rolsüz kalacak da değildir. Henüz ne kalıcı bir ateşkes ne de barış durumu yaşandığına göre... ...HPG'nin yaşadığı sorunları yerine getirilmesi gereken görevleri... ...nicel ve nitel konumunu hep değerlendirmelere konu olacaktır. Yanlış anlamalara yer vermemek için... ...Kürdistan'da şiddetin rolüne ilişkin kısa bir değerlendirmeyi tekrar yapmalıyız. Kürdistan ülkesinin durumu ve halkının yaşadığı toplum... Fetih hukukuyla belirlenmiştir. Temeli Sümerlerden günümüze kadar gelen bu fetih geleneği hükmettiğin senindir anlayışına dayanmaktadır. Tüm hakların temelinde hakimiyeti zoru görmektedir. Kim en son fethetmişse o ülke ve halkı onundur. Özellikle İslamiyet bunu yüce bir din emrine bağlamaktadır. Burjuva milliyetçiliği de fetih ilkesine sımsıkı sarılır. Halka düşen ise fetihlerine boyun eğmek ve onların her dediğine uymaktır. Devrimcilerin ilkelerine göre savaş daha farklı tanımlanır. Baskı ve sömürüye yol açan savaşların meşruiyeti, dolayısıyla fetih hakkı bir aldatmacadan ibarettir. Zorbaların iradesini yansıtır. Boyun eğmemek, direnmek kutsal bir görevdir. Savaşın yol açtığı alçaltıcılık ancak boyun eğmeye son verdirmekle aşılabilir ezilenlerin savaşı kutsal ve düşürüldükleri alçaklıktan kurtulmaları için gerektiğinde başvurulması gereken temel kurtuluş aracıdır. Günümüz Kürdistan'ında devlet hükümranlıkları kendilerini vakti zamanında buranın fatihleri olarak görmektedir. Kalıcılıklarını hakimiyetlerini fetih hakkına dayandırmaktadır. Halkın yaşadığı çağ dışılıktan neredeyse varlığını yitirmiş halinden her tür eşitlik ve özgürlük yoksunduğundan ...kendilerini sorumlu tutmamaktadırlar. Açık ki büyük bir problem var. Özü de zora dayanmaktadır. Toprakları binlerce yıldır işleyen... ...ve adına Kürtler dediğimiz halk... ...hiç kimseyi buyur edip... ...gel beni bu hallere düşür dememiştir. Çağımızın karakteri bilindiğine göre... ...bu zor statüsü nasıl aşılacaktır? Bunun iki yolu vardır. Ya demokratik uzlaşıyla... ...bu olmazsa zora karşı zorla. Başka türlü yaşamak... Çağ tümüyle ters düşmektir. Açlıktır, işsizliktir. Dilsizlik ve kültürsüzlüktür. Kürdistan parçalarının bulunduğu ülkelerde tam bir demokratik işleyiş olsaydı zor ilkesine yer olmayabilirdi. Halkların demokratik duruş ve yürüyüşleri yanlış kanallara akıtılıp devlet şartlarında boşa çıkarılarak özünün yitirilmesine yol açılmaktadır. Devleti her 4-5 senede bir seçim oyunlarıyla Tapınılan bir mabede dönüştüren günümüz uygulamalarının demokrasiyle ilgileri yoktur. Çok partili olsun olmasın seçimlerle gerçekleştirilen devletin meşrulaştırılması ve halkın kamusal yönetiminin bir yanıltmacaya dönüştürülmesidir. Bu oyuna günümüzde demokrasi denilmesi kapitalist sistemin muazzam reklam gücüyle bağlantılıdır. 40 defa akıllıya deli denilip öyle sanılmasına benzeyen bir yanıltma kampanyasının ürünüdür. Halklar için demokratik duruş ve yürüyüş, öncelikle kendi kimliğine sahipleniş, özgürlüğüne bağlanış ve öz yönetimine kavuşmadır. Kendi kimlik bilinci, tarihine ve toplumsal gerçekliğine dayanmaktadır. Bilinç örgütlendiğinde güce ve güçle özgürlüğe yol açmaktadır. Halklar örgütlenip güçlenmeden özgürleşemez. Özgürleştiğinde ise kendi öz yönetimine kavuşması zorunlu bir adımdır. Özgürleşip de kendini yönetememek akla ve ahlaka aykırıdır. Demokrasiyi bu çerçevede tanımladığımızda halk içinde daimi bir kimlik bilinci, her düzeyde örgütlülük çalışması ve bu sürece önderlik etme bir bütün olarak demokratik eylem denilebilir. Demokratik duruştan yürüyüşe geçiş süreci demek de mümkündür. Halkın seçim ayinleriyle devlete bağlanma yerine, kendi varlığına, özgürlüğüne ve öz yönetimine kavuşturulması ancak demokratik eylem olarak anlam kazanabilir. Yoksa devlet iktidarında koltuk kapmak, hüküm sürmek için halktan onay almak gerçek demokrasiye en önemli darbedir. 19. ve 20. yüzyılda demokrasinin bu duruma düşürülmesi, demokrasiye karşı ihaneti tanımlamaktadır. Jean-Jacques Rousseau'nun daha 18. yüzyılda dikkat çektiği ihanetin, ...derinliğine, genişliğine yaygınlaştırılmış halidir. Kürdistan'da demokratik mücadeleyi bu tanımlama çerçevesinde yürütmek anlam ifade edebilir. Yoksa kendi efendilerini seçme oyunlarının, kölelerin toplanıp... ...ikide bir aynı efendiyi başlarına geçirmekten özde bir farkı yoktur. Doğru, demokratik çalışma, halkın toplumsal kimliğini, özgürlüğünü... ...ve öz yönetimini esas aldığında gerçekleşebilir. Nerede bir halk topluluğu, köyü, mahallesi varsa... Oralarda sürekli bilinç ve örgütlenme çalışması yaparak, böylelikle halkın temel problemlerine bizzat halkla birlikte toplanıp kararlar alarak ve bu kararların uygulanma görevlilerini belirleyerek yürütmek gerçek bir demokrasi eylemidir. Düzeni meşrulaştırma aracına dönüşmüş sağ sol dinci milliyetçi yaftalı partilerin halktan yüz bulamamaları, sık sık sandığa gömülmeleri bu gerçeklikle yakından bağlantılıdır. Kürdistan'da düzen particiliği en kirli meşrulaştırma araçlarından öteye rol oynayamaz. Eskinin din tarikatları kadar yalancı, saptırıcı ve sömürücü aletidirler. Demokratik parti olmak ve demokratik eylem yürütmek son derece soylu bir iştir. Tarihte beğenmediğimiz Atina demokrasisi, bir yandan Isparta krallık rejimini, diğer yandan 200 yıllık Pers monarşi imparatorluğunu, ...ancak demokrasiyle durdurabilmiş ve tarihteki altın çağını yaşatabilmiştir. Demokrasi gerçekten uygulandığında en erdemli rejim olmak kadar... ...bir ülkeyi, halkı, her tür despota, işgalciye karşı da koruyabilen... ...bilinçli, özgür yurttaş yetiştirmenin de okuludur. Siyasette hiçbir çalışma demokratik eylem kadar değerli değildir. Bu anlamda halkların demokrasiye aşık, onun için çalışabilen evlatlara sahip olması... Kendisi için en büyük güvencedir. Kürdistan'da devlet odaklı her çaba, kimin adına ve hangi sıfatla yürütülürse yürütülsün, demokrasinin inkarından başka bir anlama gelmez. Günümüz Kürdistan'ında gerçek bir demokratik çabayı hareketi yürütmekten daha değerli, çözümleyici barış ve özgürlüğe götüren başka bir pratik düşünülemez. Ama Kürdistan, çağdaş bir demokrasiden halen oldukça uzak bulunmaktadır. Orta Doğu, demokrasi öncesini, savaşlarını, kaosunu yaşamaktadır. Kürdistan bu savaş ve kaosun merkezindedir. Nereden bakılırsa bakılsın, halkın savunma sorunları ağırdır ve sahip çıkılmayı gerektirir. Dil gibi en temel toplumsal iletişim aracını bile çağdaş ölçüler içinde kullanamaması, savunma sorunlarının derinliğine ilişkin bir kanıttır. Diğer yandan, genel bir direniş savaşı için gerekli olan birçok koşul ve olanaktan yoksunluk, savaşın sınırlı ve dar tutulmasını gerektirmektedir. Hükümran devletlerin, siyasi ve askeri güçlerine karşı yapılacak direnmede, silahlı savaşım, düşük ve orta yoğunluklu, bazen her ikisinden de dar, hücre tipi savaşlara kadar daraltılabilir. Hiç direnmemek, boyun eğmeyi sonsuz hale getirir. Direnmeyle, devletlerin hükümranlıklarını yok etmek değil, Demokratik uzlaşıya uygun hale getirmek, çağımız koşullarında en uygun yol gibi görünmektedir. HPG'nin rolü bu biçimde tanımlanabilir. Demokratik uzlaşıya götürünceye kadar halkın demokratikleşmesini geliştirmek ve korumaktır. Demokratikleşmenin önünü açmak, antidemokratik devlet zoruyla işbirliği ettiği güçlerin dolaylı engellemelerini kaldırmaktan geçer. Savaşın kabul edilebilecek koşullarının bir diğeri, ...HPG'nin bizzat varlığına yönelik saldırılara karşı savunma savaşıdır. Bunun için gerilla savaş türünü sonuna kadar kullanmak durumundadır. Üstlenmeden, halkla ilişkilere, lojistikten eğitime, komutadan siyasi bağlantılara kadar gerekli her sorunu çözmek görevindedir. Öyle dönemler olur ki halkın ve tüm örgütlü güçlerin dayandığı en temel biçim olur. Tüm demokratik çabaların koruyucusu ve geliştiricisi olmak ona düşer. Bunun için gerekli siyasi ve örgütsel donanımı sağlamak durumundadır. Nicel ve nitel konumunu yerine getirmesi gereken görevleriyle uyumlu kılmak, strateji ve taktiklerini belirlemek çözmesi gereken görevlerdir. Tüm parti, kongre ve tehlikede olan halktan insanların güvenliğinden de sorumluluk kılınmaktadır. Bu zor ve önemli görevleri en iyi eğitilmiş askeri ve diğer güvenlik güçlerine karşı yerine getirmektir. Silahlı mücadelemizdeki rolümden bahsetmek diğer önemli bir konudur. 15 Ağustos atılımı öncesi ve sonrası çalışmalarım bilinmektedir. Büyük çabalarım oldu. Fakat sürecin ilk 15 yılına ilişkin gelişimiyle savaş anlayışım arasındaki farklılık çok büyük olmuştur. Kapsamlı eleştirisi öz eleştirisi olduğundan tekrarlamayacağım. Ama böyle sapıldığını bilseydim 1980 ve 1990 başlarında ülke koşullarında olmamın daha uygun olacağını belirtebilecek durumdayım. Görev alan çok sayıda grubun, kendilerini içine düşürdükleri durumların esas nedeni, savaşın doğası, siyasi temeli ve ideolojik donanımdan ya habersiz ya da çok az bilinç ve eğitimli olmaları önemli bir etkendir. Komutaya sahip çıkılmaması, kayıp ve yenilgilerin en önemli nedenidir. İçine düştüğüm durumların temel nedenini de bu gerçeklikte aramak gerekir. Yeteneklerim savaşı teorik ve pratik olarak bu tür yönetebildi. Oluşturdu veya istenileni oluşturamadı. Açık söylemeliyim ki 1995'ler sonrasında aşırı tekrar yerine köklü arayışlara girmem daha doğru olabilirdi. 1993'te mevcut komuta kadrosundan başarı beklemek doğru olmazdı. 1993-95 hamlesi önemliydi. Ama denenmiş ve başaramamış kadrolarda ısrar bilinen tekrarlamalara yol açtı. Daha önceki hamlelerinde herhangi ciddi bir komutaya dayanmadığı bilinmektedir. 1998 ayrılışım bu gerçeklerin etkisiyle oldu. Ülkeye girebilirdim ama bu toptan bir imhaya yol açar endişesiyle denemediğim bir yol oldu. 11 Eylül 2002'ye kadar silahlı savaşımın askeri demokratik çözüm uzlaşımında birleşilmesi halinde bırakılmasından yanaydım. Ama 11 Eylül sonrası Türk yönetimince uzlaşma niyetleri görülmedi. Bana göre 2002 Kasım seçimlerinden sonra hükümetin çözüme hiç yanıt vermediği anlaşılır anlaşılmaz meşru savunma savaşına girilebilirdi. Fakat bu karar benim olamazdı. Tutukluluk koşulları bu tür kararları kaldıramaz. Benden emir beklentileri doğru olmaz. Yeni dönemin kapsamlı tahliline dayalı savaş tarzı, strateji ve taktikleri, kendine güvenen sorumlu kadroların işidir. Kendilerini tamamen serbest bıraktım. Benim için savaşı zorlayıcı bir etken olarak kullanmayı ahlaken doğru bulmadım. Savaş ancak halkın tarihi vazgeçilmez talepleri bağlamında içine girilebilecek eylemdir. Onun için halkla yoğun tartışın ve kendi kararlarınızı kendiniz verin demiştim. Bu görüşlerimi koruyorum. Savaş konularında bazı teorik düşüncelerimi belirttim. Bu savunmada daha da geliştirdim. Ülkemizde zorun rolü ve direnme savaşının doğasına ilişkin bazı ilkesel yaklaşımlarım oldu. Açık ki bunlar bir emir veya talimat değil, aydınlatılmaya ilişkin düşüncelerdi. Bu arada bazı tavsiyelerde de bulundum. Kadın birliklerinin konumuna ilişkin, demokratik özerk gölgelerin oluşumuna ilişkin, halk savunma savaşlarının özgünlüğüne ilişkin. Bunlar da dikkatle alınması gereken düşünce ve öneriler olabilir. Çünkü savaş koşulları 24 saatte değişebilir. Her an taktik değişiklik gerekebilir. Bu durumlarda her şey değiştirilebilir. Dolayısıyla önerilerimiz tam bir emir olarak anlaşılamaz. Savaşta esas belirleyici irade savaşçıların kendileridir. Teori ve pratikleriyle karar verip uygulayacaklardır. Başarı veya yenilgilerin sahibi olarak kendilerini sorumlu göreceklerdir. Koşulları, güçleri, tecrübe ve teorileri ne kadar uygun görülüyorsa o kadar savaş veya savaşmaktan kaçınma kendi sorumluluğundadır. Şimdiye kadar dolaylı da olsa devlet ve kongre güçlerimize uyarı niteliğinde değinmelerim oldu. En son kongre kararlılığını boşa çıkaran tutumları görünce tarihi sorumluluk gereği PKK'nin yeniden yapılanması olağanüstü kongre ile kongre iradesine bağlılık temelinde görüş ve önerilerim oldu. Ne pahasına olursa olsun, son nefeste de olsa bu yönlü görüşlerimi belirtecektim. Yetersiz iletişim epey öfkelendirse de elden geleni yapmaya çalıştım. En son bu savunmayla her konuda görüşlerimi derli toplu sunmuş bulunuyorum. Kongre, azami yaza kadar tamamlanır kanısındayım. Umarım anormallikler doğmaz. Bundan sonra sorumluluk sahibi arkadaşları 15 Ağustos'tan daha önemli görevler beklemektedir. Parti, kongre ve HPG adına... Görev alacak olanlar öz güçlerine güvenerek yürüyecekler. Benden beklentiler fazlasıyla anlamsızdır. Sağlığım ne kadar elverişsiz olursa olsun onurlu sona kadar gitme gücünü göstermeye çalışacağım tabidir. Ama şunu da belirtmeliyim ki gerçek yoldaşlar olsaydı mevcut ortamda bu biçimde davranmazlardı. Kemal Pir Ferhat Kurtaylar'ın eylemini duyduğunda kendi kendine şöyle söylediği söylenir. Bu eylemi yapmak bize düşerdi. Bilindiği üzere ölüm orucuna böyle gidildi. Ben kesinlikle intiharvari eylem yanlısı değilim ve yanlış buluyorum. Ancak Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Mazlum Doğan ve Ferhat Kurtaylar'ın eylemini intihar eylemi olarak değerlendirmiyorum. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi en ufak onurlu bir yaşam imkanı bulunsaydı bunu esas alır ve sonuna kadar onurlu yaşardık değerlendirmeleri gerekli yaşam ölçülerini vermektedir. İnsanlık onuru için yapılacak tek şey kalmıştı. O direniş eylemini de ortaya koydular. Hayri Durmuş'un bu kararlılıklarını başardık sözüyle değerlendirdiği bilinmektedir. Sloganları insanlık onuru kazanacaktır biçimindeydi. Direniş savaşımızın geleneği budur ve doğru anlaşılıp uygulanmak durumundadır. Cezaevinden çıkmış birçok arkadaş da yanınızdadır. Yaşamdan ne anladıkları sorgulanmaya değer. Sizlerden... 15 Ağustos süreci boyunca Bolca yaptığınız gibi intiharvari eylem bekleyen yoktur Bu kabul de edilemez Fakat her tür demokratik eylem Ve öz savunma savaşı olanaklarının var olduğu Özgür hareket için Zaman ve mekan koşullarından Şikayet edilemeyeceği Dolayısıyla halkın ve kendinizin Onuru için Her seçeneğin denenebilecek Koşul ve olanaklarının mevcut olduğu inkar edilemeyecek bir husustur 2000'ler sonrası Öz eleştirinizi ciddiye alarak sonuç alıcı pratiklerin sahibi olabileceğinize inanmıştık. Ortaya çıkan sonuç mirasımızı cenaze yerine koyup ikiye parçalamak ve beklentilerimize karşılık olarak bize geri yollamak oldu. Onur savaşının bu olamayacağı açıktır. Büyük emeklerin sonucu özgürlük vaat eden başta dağlarımız olmak üzere halkımızın ve özgür insanlığın içindesiniz. Unutmayınız ki tek birinizin bu konuma erişmesi için... Ben dağlar kadar çaba harcadım. Kendim için karşılık beklemiyorum. Ama halkımızın onuruyla böyle oynama anlamına gelebilecek tavırlarınızı da asla tasvip etmiyorum. Halkı bırakın kendi onurunuzu, ne halde tuttuğunuzu anlamak durumundasınız. Biz, ben, size böyle davranmanızı hak ettirecek bir yanlışlık ve yetersizlik içinde olmadık. Ben insanlığın onur savaşını doğru yorumlayıp gereklerinin takipçiliğini yapmaya devam edeceğim. Sonuç olarak kapsamlı çözümleme ve değerlendirmeler ışığında... ...Kürt olgusu ve sorununu aydınlatmaya ve bazı çözüm önerilerini sunmaya çalıştım. İlgili tüm çevrelere yanıtım olarak da anlaşılabilir. Bundan sonrası ilgili her çevrenin kendi yanıtını kendi sorumluluğu altında yürütmesine kalacaktır. 15 Ağustos sürecine ilişkin bazı hata ve eksiklerimi de bu vesileyle dile getirdiğimi sanıyorum. Bunların başında başlangıçta ne istediğimize dair açık olmamaktı. 1980'lerin başında yeterince açık ve çözümleyici olamadığımı kabul ediyor ve bu savunmalarla öz eleştirisel yaklaşımımı doğru yaptığıma inanıyorum. İkinci hata ve yetmezlik, yürütülecek eylem konusunda açık olamamaktır. Bu konuda da netliğe ulaşıp ilgili çevrelere yanıtımı verdiğime inanıyorum. İki türlü eylem söz konusudur bundan sonra. A- Demokratik Eylem ve Çözüm Olanakları Çok ısrarlı ve kapsamlı yaklaşımlar geliştirdiğim ve esas tercihimin bu yönlü olduğu açıktır. Bu netliğe 1990'ların başında ulaşamamak ayrıca ciddi bir noksanlıktı. Geç de olsa en büyük çaba ve çilesini ben çekmiş de olsam bugünkü tarihsel koşullarda önemli gelişmelerin arifesinde anlaşılır ve uygulanabilir bir demokratik eylem ve çözüm tarzını sunabilmiş olmam önemlidir. Demokratik mücadelede iddialı olduklarını söyleyen binlerce aktivist ve milyonlarca özgürlüğe kalkmış halk gücümüz vardır. Silahlara başvurmadan da çözülebilecek sorunlara her tür cevabı verebilecek bir kitle ve militanlık gücüdür. Sözde önderlik konumunda olanların, başta gelen sorumluların bu imkanı kullanmamaları tarih karşısında kendilerini büyük sorumluluk altında bırakacaktır. Her tür sivil toplum ve demokratik örgütlenme ve milyonların hak talepleri ile yürünerek ülkeye özgürlük, halka demokrasi getirilebilir. Bunun için gerekli olan biraz zamandır. Gerisi demokrasiyi içine sindirmiş, amacına inanmış, halkıyla et ve tırnak gibi bağ kurabilmiş bir demokratik siyasal önderliktir. Gerektiğinde demokratik olmayan yasallığı demokratik hak ve özgürlüğe götürebilecek bir hukuk savaşçılığıdır. Halen halkın umudunu, Ortaçağ kalıntılarına peşkeş çeken, sözüm ona sol sosyal demokrat kimliğin asgari izi varsa, ulus, cins, din, mezhep ayrımı yapmadan, asgari bir demokratlılıkla günümüz Türkiye'si ve Kürdistan'ında başarılamayacak bir barış, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik davası olamaz. B. ikinci yol. Tüm çağrı ve uyarlarımıza rağmen yanıtlar verilmez ve sinsice özel savaş yöntemleriyle halkımızın, halklarımızın tüm özgürlük, eşitlik ve demokratik umutları, adımları bastırılmaya devam edilip, devrimci cumhuriyet ilkelerine, ülkenin bütünlüğüne, devletin ve ulusun çağdaş ifade tarzlarına da uymayan tavırlar, ısrarla dayatılırsa, verilecek yanıt, öz savunma savaşının kapsamlı uygulanması olacaktır. Bunun tercihimiz olmadığı biliniyor. Ama ortada dönen birçok oyun, bu konuda son derece hazırlıklı olmayı ve her an gerektiğinde, Öz savunmacı direniş savaşını geliştirmekten çekinmemeyi gerekli kılmakta ve dayatmaktadır. Açık ki bunun tarzından ve yönetiminden istesem de sorumlu tutulamam. Ne ön diyebilirim ne de yapmayın diyebilirim. Tarihsel sorumluluk devletlerin ve halk savunma güçlerindir. Karşılıklı strateji ve taktiklerini kendileri belirler. Dar, geniş uygulamalar kendi güç ve yeteneklerindedir. Herkes birbirini iyi tanımalı ve ona göre adım atmalıdır. Şunları söylemekten kendimi alıkoyamam. Karşılıklı bir ateşkes önceden kapsamlı maddeler halinde ilan edilebilir. Olası bir savaşta yine uyulması gereken savaş kuralları önceden bir deklarasyon gibi ilan edilip uluslararası ilgili çevrelerin dikkatine sunulur. Ateşkes belgesi de sunulabilir. Böylesi bir durum doğarsa Kürdistan koşullarında esas itibariyle iki güç var olma ve yok etme durumlarına düşecektir. Devlet güçleri ve kongre güçleri. Aradakilerin hızla tasfiyesi gündeme gelebilir. Bunlara yönelik de çağrılar yapılabilir. Hiç olmazsa boşuna siviller, ilgisizler, çocuk, yaşlı ve kadınlar zarar görmesinler. Tarafların savaş kurallarına uymaları daha insani bir yola kapıyı açık tutabilir. Ateşkese getirebilir. Demokratik uzlaşıya yol açabilir. Açık ki yaşamak için lojistik ve insan gereklidir. ''Gerillanın esas dayanağı dağ ve halktır. Savaşlar dağda, şehirde ve köylerde gelişebilir. El koymalar, yol tutmalar her taraftça denenecektir. Askerliği almak ve vergiye bağlamak her zaman yapıla gelen uygulamalardır. Herkes yaşamak için hedeflerini nasıl belirleyebileceğini anlamak ve uygulamak durumundadır. Bu hususları daha fazla açmayı gereksiz buluyorum. Temennim hiç gündeme girmemesidir.'' Olası bir senaryoyu uyarıcı olabilir diye taraflara belirtmek istiyorum. Belki daha kötüsü de olabilir. Son Filistin-İsrail ve Irak trajedileri göz önüne getirildiğinde boş konuşmadığımız anlaşılacaktır. Bana düzenlenen komployu çözümlemenin bir gereği olarak bu hususları belirtmeyi görev sayıyorum. Türkiye ile ülkenin demokratik bütünlüğü ve devletin demokrasiye özde bağlılığı ile çözülemeyecek sorunların olmadığına inanarak belirtiyorum. İnancımın gerekleri çok sınırlı da olsa bana daha anlamlı gelen halklarımızın tarihsel beraberliğine çağdaş, demokratik, özgürlük ve eşitlik ilkeleri ile güç vermektir. Bunun için her özveriye açık olduğum tartışılamaz. Tek bir insanımızın ne bir damla kanının dökülmesi ne de acı anının olması üzerine en çok titrediğim husustur ama tüm bunların anlamını gayet kapsamlı çözüp açıkladığım insani, toplumsal ve halksal kimliğimden ayrı tutamayacağım da o denli açık bir husustur. Zaten bu hususların dışında yaşamdan ne anlaşılabilecek bir yan olabilir ne de onun olanağına ulaşılabilir. Savunmamda şimdiye kadar işlemeye çalıştığım konuların ahimdeki davamla ne ilişkisi var diye belki yine sorulabilir. Fakat sadece Orta Doğu projesi kapsamında her gün yenileri ortaya çıkan gelişmeler bile çok daha yakın ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Batı uygarlıklarını çözmeden ne benim davam ne Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD ilişkileri doğru anlaşılabilir. Bu ilişkiler doğru çözümlenmeden de başta Türk ve Kürt halkları olmak üzere tüm Orta Doğu halklarının artık bir kaosa, cehenneme dönüşmüş yaşam sorunlarına doğru yanıtlar verilemez. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplumsal boyutlu davaları birbirinden koparıp bireysel boyuta indirgemesi, iddia ettiği gibi insan hakları ve demokratikleşmenin lehine olmaktan uzaktır. Avrupa uygarlığının aşırı bireyci hastalığını ve çıkarcılığını yansıtmaktadır. Savunmamın sonuç bölümünü bu hususun aydınlanmasına ayıracağım. Bununla bireye, adaletin toplumuna adaletle ancak mümkün olabileceğini göstereceğim. Bireysel özgürlüğün bağlı olunan toplumun halkının özgürlüğünden geçtiğini kanıtlamış olacağım.